Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya sayyidel evvelin ve'l akhirin. Ve ila jami'il enbiya'i ve'l murselin ve ila jami'il ulilayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizin güzel isimlerinden anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. hem Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz hem Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insanı anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Allah güzel isimleriyle kula nasıl tecelli eder? Kul o isimlerle nasıl isimlenir? Nasıl güzelleşir? Nasıl güzel insan, nasıl hazreti insan olur? Hep beraber onu anlamaya çalışıyorduk. Sıra 92. isim olan nüzul sırasına göre 92. isim olan El Mümin ismini sıra gelmiş. Allah mümindir. İman verendir. Emin olunandır. Emin olunandır. Emin olandır. Aynı zamanda güvenilmesi, emin olunması gerekendir. Emniyet verendir, güven verendir, sevilendir, sevilmeye layık olandır. Allah'ın mümin ismi kulda nasıl tecelli eder, etmelidir? Önce Allah'a iman etmeli, mümin olarak kabul etmeli, Allah'a güvenmelidir. Eğer biri Allah'a güvenmiyorsa, onun imanı olmaz. Yani Allah'a ben sana iman ediyorum ama sana güvenmiyorum, sen mümin olmamışsın, Allah'ın mümin ismine de iman etmemişsin demektir. Aynı zamanda mümin olmak, Allah'a iman etmek, Allah'ı sevmektir. Sevilmeye layık olan Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Eğer sevmiyorsa, Allah'ı sevmiyor, Allah için sevmiyorsa, mümin olamamıştır demektir. Ayetleri okurken hep beraber bunu anlayacağız inşallah. Allah müminler kardeştir dedi. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi. Eğer bunu yaparsanız rahmete erersiniz dedi. Yani Allah için seveceksin. Allah için kardeş olacaksın. Eğer müminler arasında herhangi bir sorun sıkıntı olursa onların arasını da bulun dedi. Bulun, rahmeti hak edin dedi. Böyle bir çaban, böyle bir gayretin, böyle bir derdin olmazsa Allah'ın rahmetini hak etmiyorsun dedi. Hele bir de karşıda durup müminleri eğer birbirine düşürüyorsa Ayrım yapıyorsa, eleştirip çekiştiriyorsa, ister bir kişiyi, ister bir cemaati eleştirip çekiştirsin, o fark etmez. Sonuçta müminlerin arasını bulmamış, tefrika yapmıştır, fesat çıkarmıştır. Tefrika yapan, fesat çıkaran imanını kaybeder. Onun imanı olmaz. Herkes mutlaka kendine baktığında ya da birilerine baktığında, onun hakkında hüküm verebilir. Herhangi biri için bu mümindir, bu müslümandır diyebilir. Ya da bu mümin, bu müslüman değildir diyebilir. Aynı şeyi kendisi için de söyleyebilir. Ben müminim, ben müslümanım diyebilir. Ama hiç kimsenin hükmü geçmez. Hükmü geçerli olan Allah'tır. Eğer Allah'ın hükmüne göre, vahyine göre, emrine göre... Allah seni mümin olarak kabul ediyorsa, sen Allah'ın mümin tarifine uyuyorsan müminsin. Müslüman tarifine uyuyorsan müslümansın. Hiç kimsenin bir başkası hakkında hüküm verme gibi bir hakkı, bir yetkisi de yoktur. Allah hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermemiştir. Dolayısıyla ben müminim, ben müslümanım deyip, Allah'a karşı takva sahibi olan, yani Allah'a karşı sorumluluğunu kabul eden Allah'tan harşet duyan, Allah'tan korkan kimse başkası hakkında hüküm vermez eğer bir şey anlatacaksa Allah'ın hükmünü ortaya koyar müminin vasfi budur Allah mümini böyle tarif etmiştir Allah'ın bizden istediği şöyle iman etmektir deyip Allah'ın ayetlerini hatırlatmaktır kendimizden bir şey söylememektir kendi kendimize hüküm vermemektir. Verirsek ne olur? Verirsek kendimizi Allah'ın yerine koyup, El-Hakim olan Allah'ın yerine koymuş, El-Hakem olan Allah'ın yerine koyup hüküm vermiş oluruz. Onun için ben müminim, ben Müslümanım diyenler böyle şeylerden sakınmalıdır. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede kıyamet günü için buyurdu ki, O gün, Herkesin kendisine yetecek kadar derdi vardır. O gün gelmeden bugün bizim için, her birimiz için yeteri kadar derdimiz olmalıdır. Nedir o dert? Acaba ben hesabımı verebilir miyim? Kıyamet yerindeki dert budur. Acaba benim sevap tartım günahlarımdan ağır gelir mi? Acaba ben, ibadetlerimi Allah için yaptıklarımı, ihlasla yapmış mıyım, samimiyetle yapmış mıyım? Acaba Allah benim yaptığım ibadetleri kabul etmiş mi deyip endişe duyar. O endişeyi burada duyanlar, Allah'ın hesabını yapanlar orada korkmaz ve endişe etmez. Ama böyle bir endişesi yoksa ne yapar? Başkalarının hesabını görmeye çalışır. İnsanlara farklı farklı böyle isimler koyar, lakaplar koyar. Şu cü bu deyip ayrım yapar, müminlerin kardeş olduğunu unutur. Allah müminler kardeştir dedi, bunu unutur, kardeşliği unutur. Eğer kardeş olamazsa bu durumda sonuç nedir? Mümin olamamıştır. Ben kendimden olanı, benim gibi yapanı, benden olanı, benim cemaatimden olanı kabul ederim de diğerlerini kabul etmem. Dediyse biri tefrika yapmış. Kardeşliği, mümin kardeşliğini gönül itibariyle kabul etmemiş, kalbi bunu tasdik etmemiş demektir. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa o bizim kardeşimizdir diyoruz. Sadece bunu lafla söylemek yetmez. Kardeşse, kardeşini nasıl seviyorsan, kardeşinin nasıl hesabını yapıyorsan, iyiliğini istiyorsan, onun da hesabını yapman lazım, iyiliğini düşünmen lazım. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kişi kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. İman etmek bunu gerektiriyor. Sen kendin için neyi istiyorsan, kardeşin içinde onu isteyeceksin. İstediysen mümin olursun, yoksa ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Mümin olmaz dedi. Allah her neyi buyurmuşsa, Resulü her neyi söylemişse, ne diyoruz? İşittik ve iman ettik. Bunu diyemiyorsak, ya da dilimiz bunu söylüyor ve kalbimiz bunu tasdik etmiyorsa, Allah korusun, içi ayrı, dışı ayrı biri olmuş oluruz ki, buna nifak alameti, münafıklık alameti denir. Kendisi için istediğini, kardeşi için istemediği mümin olmaz dediyse, Karşısındaki insan kendisine nasıl davransın istiyorsa, kendisiyle nasıl konuşsun istiyorsa, kendisine nasıl muamele etsin istiyorsa, kendisi hakkında nasıl düşünsün istiyorsa, o da kardeşi için öyle düşünmelidir, öyle konuşmalıdır, ona öyle muamele etmelidir. Yoksa o bana saygı göstersin, o bana sevgi göstersin, o beni kırmasın, beni incitmesin, O beni ciddiye alsın, O benim gönlümün hesabını yapsın deyip, Kendisi bunu yapmıyorsa, Bu durumda, Kendisi için istediğini, Kardeşi için istememiş olur. Yani, mümin olmaz. Nasıl kendisi için cenneti istiyorsa, Allah'ın rızasını istiyorsa, Aynı şekilde kardeşi için de istemelidir. İsteyemiyorsa mümin olmaz dedi Resulullah Efendimiz. Biz kendi kendimize bir din üretmiş olabiliriz. Birileri bizi yetiştirmeye, bize rablık yapmaya çalışmış olabilir. Doğru şöyledir. Hakikat böyledir. Cennet böyle kazanılır, Allah bunu böyle istiyor diyebilir. Onu söylediklerini Allah'ın vahyinin ölçüsünü vurduğumuzda tutmuyorsa o yalan söylemiştir. Doğruyu kim söylemiş? Allah doğruyu söylüyor. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Bunun dışında kim konuşuyorsa o da yalan söylemiştir. Söyleyen kim olursa olsun. İster ismi alim olsun, ister zalim olsun fark etmez o. Allah'ın vahyettiği, konuştuğu yerde başkasının sözü geçmez. Mümin aynı zamanda Allah'ı sevendir, Allah'ın sözünü sevendir, kelamını sevendir, vahyini sevendir. Eğer biri Kur'an'ı sevmiyorsa, Allah'ın vahyettiğini sevmiyorsa, öyle ben Kur'an'ı çok seviyorum, alayım, öpeyim, başımın üstüne koyayım, en yüksek yere bırakayım, sevmek bu değildir. Sevmek, Allah konuştuysa, kulum beni anlasın diye konuşmuş. Değil mi öyle? Benim anlattığımı dinlesin, gereğini yapsın, Hazreti insan olsun diye konuşmuş. Eğer Rabbimizin kelamını dinlemeye, anlamaya çalışmıyorsak, dinlediğimizi, anladığımızı ya da okuduğumuzu imana dönüştürmüyorsak, o bizde iman olmuyorsa, bizde ahlaka dönüşmüyorsa, Allah'ın ayetleriyle, vahiyyle, Kur'an ile ahlaklanmıyorsak, o bizim üzerimizde, hayatımızda, amele dönüşmüyorsa, biz Kur'an'ı, Allah'ın vahyini sevmiyoruz, Allah'ı sevmiyoruz demektir. Mümin olmak için Allah'ı sevmek lazım, Allah'ın kelamını sevmek lazım, Allah'ın Resullerini sevmek lazım, Allah'ın sevdiklerini sevmek lazım. Ahireti sevmek lazım, ahirete iman için, ahiretin mümini olabilmek için, Ahireti sevmek lazım. Ahireti dünyaya, dünya hayatına tercih etmiş olmamız lazım. Bu neyle ölçülür? Eğer biri hayatını yaşarken, asıl hedefi ebedi hayatını, ahiretini kazanmak değilse, ahiret onun için dünyanın önünde ve üzerinde değilse, hayatını harcarken, yani hayatını yaşarken, Onunla dünyadan fazla ahireti satın almıyorsa o ahirete iman etmemiştir. Ahirete iman etmeyen Allah'a iman etmemiştir. Resullerine iman etmemiştir. Kitaplarına iman etmemiştir. Meleklerine iman etmemiştir. Kendisine iman etmemiştir. Kendisinin Hazreti insan olduğuna, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğuna, Allah'a dolması gerektiğine iman etmemiş demektir. İman, mümin olmak bir kul için her şeydir. Onsız olmaz yani. O olmayınca o, ona insan demek doğru değildir. Neden? Allah müminlere insan diyor. Kafirlere ne diyor? Allah'ın ayetlerini kabul etmeyenlere ya da Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara ne diyor? Onlar hayvan gibidir, hatta hayvandan daha aşağıyı dedi. Allah onlara insan demiyor. Zahiri olarak bir insan görünümündedir ama iç alemi, manevi hali insan değildir. Hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağı. eğer Allah'ın nazarıyla nazar edersek bu böyledir. Allah'a göre bu böyledir. Allah'ın nazarıyla değil de, nefsimizle bakarsak nasıl görürüz, nasıl görünür ya da. Allah ile bakarsak, Allah el-mümindir. İman verendir, sevendir. Allah müminler için bir sevgi yaratır buyurdu. Kendinden müminlere sevgi verir dedi. Yani Allah o mümine kendinden sevgi verince o Allah'ı sever, Allah için sever. Allah'ı sevenleri sever. Zengin olanları değil, mevki makam sahibi olanları değil. Kendisinden fayda gördüklerini değil. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hüvallahüllezi la ilahe illahu Allah odur ki kendisinden başka ilahı olmayandır. Allah bunun peşinden isimlerini sayar. Yani herhangi bir isimde sen bana şirk koşarsan o ben değilim dedi. O Allah değildir dedi. Allah odur ki kendisinden başka ilah olmayandır. La ilahe illallah dediğimizde Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Zati itibariyle Allah'a şirk koşmadık. Bir de Allah'a sıfatlarında, isimlerinde şirk koşmamamız gerekir. Zaten müşrikler Allah'ı kabul ediyordu. Allah birdir diyorlardı. Ama isimlerinde Allah'ı kabul etmiyorlardı. Eğer biri herhangi bir isimde Allah'ı kabul etmezse o Allah'a şirk koşmuştur. Onun için öyle buyurdu: Huvel lahul la ilaha illahu. Allah odur ki kendisinden başka ilah yoktur. İlah bir tek odur. Nedir onun vasıfları? El melikul, kuddus, selamul, müminul, müheyminul, azizul, cebbarul, mutekabbir. İsimlerini saydı Allah. Esma'sını saydı. Sen bu isimlerden birini Başkasına verirsen, sen Allah'a şirk koştun ve o senin taptığın Allah değildir dedi. Subhanallah-i amma Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir. O beni tanımamış dedi, o beni anlamamış Evet. Allah'ın mü'min ismi de burada geçiyor. Geçen hafta Allah'ın selam ismini anlamaya çalışmıştık. Evet. El-Melikul, El-Kuddus, El-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, Subhanallahı amma yüşrikul. Allah mümindir. İnne'llezine amanu ve amilus salihat. O kimseler ki iman etmişler bununla beraber salih amel işlerler. Amelleri ıslah edicidir. Yani kendilerini temizleyen bir amel kendilerini ıslah eden, düzelten bir amel, başkalarına faydası olan bir amel işlerler. Seyech alu lehumur rahmanu Allah onlar için rahman onlar için bir sevgi yaratacak. Onları sevgili kılacak. Kendinden. Onlara sevgi verecek. Eğer muhabbet kuldan yana olursa ona hub denir. Hub. Allah'tan yana olursa, Allah'tan gelirse ona da wud denir. Ben kendimden ona sevgi veririm dedi. Ne demek? Ben onu severim. Bununla beraber beni seven kullarımın kalbine onun sevgisini koyarım. Bu bana ait bir durumdur dedi. Eğer mümin, mümini sevmiyorsa ikisinden birinin imanı yoktur yalnız. İkisinden birinin. İman, imani sever çünkü. İmanlı olan mümini sever çünkü. Bu onun elindeki bir şey değildir. Bunu Allah kendinden veriyor. Ben bunu kendimden veriyorum dedi. Bu bendendir. Onun için biri La illallah İllallah Muhammedun Resulullah diyorsa o bizim kardeşimizdir. Onu seveceğiz. Hangi cemaatten olursa olsun, hangi tarikatten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun veya hiçbir cemaati, hiçbir tarikati, hiçbir partisi olmasın. Fark etmez o. O ki La İlahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Bunun bir istisnası var mıdır? Evet. Bunun bir tek istisnası vardır. Kimdir? Zulmedenler, zalimler. Allah zalimleri sevmez dedi. Kendine zulmeden, başkasına da zulmeder. Yani sen ona, sen benim kardeşimsin diyorsun, sen benim mümin kardeşimsin diyorsun, o hayır diyor, ben senin kardeşin değilim. Senin kardeşliğini reddeder, kabul etmez. Kimdir senin kardeşin? Benim kardeşim benden olandır diyor ırçılık yapıyor. İslam'daki ırkçılığı yapıyor. Irkçılığı hangi yönden olursa olsun o fark etmez. Eğer biri seni kardeş olarak kabul etmiyorsa mümin olarak kabul etmemiştir. Müslüman olarak kabul etmemiştir. Böyle bir sevmen de mümkün olmaz. Bu senin elinden gelmez. İstesen de bunu yapamaz. Bir tek istisna budur. Demek ki Allah müminlerin kalbine kendinden sevgi verecekmiş, onu sevecekmiş, onu sevdirecekmiş. Müminleri sevmesi için ona sevgi verecekmiş. Allah vaad etti. Allah vaadinden dön dönmez. Her neyi vahyetmişse o başka bir şey yok. Birileri yok yok. Elde olmasa da olur. Ben de sevgi yok ama herhalde. ''Ben müminim'' derse Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olur. Ne demesi lazım? ''Bende yok, neden insanları, müminleri kardeş olarak görmüyorum?'' deyip kendini hesaba çekmelidir. ''Benim bakışım kime göredir? Eğer Allah'a göre olsaydı benim sevmem gerekirdi, neden sevmiyorum?'' deyip kendini hesaba çekmesi lazım, tövbe etmesi lazım... Oturup ağlayıp feryat etmesi lazım. Ya Rabbi bana da kendinden sevgi ver. Bir mümin olarak bana da muamele et demesi lazım. Eğer biri bize bir ikramda bulunursa onu severiz. Bu fıtrat itibariyle Allah bizi böyle yaratmış. Biri bize bir iyilikte bulunursa, bir ikramda bulunursa, bir yardımda bulunursa, bizi severse biz de onu severiz. Bu durumda bize ikramda bulunmayan, ikrama sebep olmayan, vesile olmayan hiç kimse yoktur. Hiç kimse. Hiçbir şey yoktur. Mesele bakış meselesi. Doğru bakarsak bunun böyle olduğunu anlarız. Nasıl ki bize yardımda bulunan, bize ikramda bulunan, bizi seven, bize bir şeyi öğreten, bize ikramda bulunmuşsa onu seviyorsak onu sevmemiz gerekiyorsa Aynı şekilde biz de kime ikramda bulunabiliyorsak, kime yardımda bulunabiliyorsak, kime bir şeyi öğretebiliyorsak, bu durumda bizim de onu sevmemiz lazım. Neden? Çünkü biz de ona verirken kazanıyoruz da ondan. İkrama vesile oluyor da ondan. Bizim veli nimetimizdir de ondan. Birine ikramda bulunuyorsun, ikram ettiğini Allah'a vermiş oluyorsun. Ahirette Allah onu katlamış olarak sana ikram eder, bir de kendinden üstüne fazlasını verir. O zaman sen birine ikram ettiysen, senin onu sana ikram edenden daha çok sevmen lazım. Mesela sahabe, kendi fakirlerine, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerine ayrıca bir kıymet değer verir. Bunlar bizim cennetimizi sırtında taşıyor diyorlardı. Bunlar bizim dünyadaki cennetimizi sırtında taşıyanlardır. Onların sayesinde cenneti kazanıyoruz diyorlardı. Yani örnek olarak ben size baktığımda sizi kendim için bir nimet olarak görmem gerekir. Eğer size bir harf üretiyorsam, bu durumda benim sizi sevmem gerekir. Sizin sayenizde Allah'ın rızasını kazanıyorum. Yetmez. Eğer senin üzerinden Allah bana ikramda bulunuyorsa, bu durumda benim sonuna kadar hepinize saygı göstermem gerekir. Sonuna kadar. Yoksa ben size öğretiyorum, ben sizin büyüğünüzdüm. Onun için kibirlenirsem, iblis bile yaka silker, Allah'a sığınır böyle bir halden, böyle bir durumdan. İblis bile. Böyle yapanlar işi anlamamıştır. Herkes her adımda, her işinde, her nefeste Allah'ın rızasını gözetmelidir. Onun için verirken ben kazanıyorum, alırken siz kazanıyorsunuz. Dolayısıyla ben sizin sayenizde kazandığım için ben sizi seviyor, ben size saygı gösteriyor, ben sizin gönlünüzü ciddiye alıyorum. Aynı tavırda sizin de bulunmanız gerekir. Söyledim. Mesele bakış meselesi. Kendi çocuğumuza bile bakarken böyle bakmamız gerekir. Eşimize bakarken böyle bakmamız gerekir. Ben ona ikramda bulunuyorum, ben ona yardım ediyorum deyip ona karşı büyüklenir, kibirlenirsek bu bakış rahmani bir bakış değildir. Peygamberi bir bakış değildir. İşin özünü, sırrını anlayamamışız, gerçek manada mümin olamamışız, iman ile bakmamışız demektir. Müminin bakışı Allah'a göredir. İmanı ile bakıyor çünkü, ferasetle bakıyor çünkü. Amin el bima önzile min Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman etti. Müminler de Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman ettiler. Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman etmezse olur mu? Olmaz. Olmuyormuş. Neye iman etti? İndirilene. Kur'an'a, Allah'ın ayetlerine iman etti. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Hepsi Aynı şekilde iman ettiler Allah'a iman ettiler Meleklerine iman ettiler Allah'a iman ettiler Meleklerine iman ettiler Kitaplarına iman ettiler Resullerine iman ettiler Allah'ın kitaplarına Allah bir tek Kur'an'a iman et demiyor. Kitaplarına iman et diyor. Bir tek kendi peygamberine iman et demiyor. Bütün Resullerine iman et diyor. Bütün Resullerine. Esma dersleri bittikten sonra inşallah Allah'ın meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahiret gününe nasıl iman etmemiz gerektiğini hep beraber anlamaya çalışacağız. Ben kısaca birkaç kelimeyle söyleyeyim. Allah'ın kitaplarına iman demek, Allah geçmişteki kitaplardaki neyi vahyetmişse, Kur'an'da da onu vahyetmiş. Öyle buyurur da ayet-i kerimede. Biz Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya her neyi vahyettiysek, sana da onu vahyediyoruz dedi Allah. Aynı şekilde geçmişteki o peygamberlerden Allah bize örnekler verir. Böyle bir durumda senin de bu peygamberi örnek alıp onun gibi yapman lazım buyuruyor. İman etmek böyledir. Onun gibi yapmayı sevmek, onunla beraber olanların yaptığı gibi yapmayı sevmek, öyle yapmak demektir. Onun için her bir peygamber bizim için örnektir. Bütün kitaplar aynı şekilde Allah onları Kur'an'da vahyetmiştir. Hatta bir de fazlası vardır buyurdu. Evet, müminler de onun gibi iman etti. Laun ferriqubeyne ahdin min resuli. Onun resulleri arasında fark gözetmeyiz dedi. Onun resulleri arasında fark gözetmeyiz. Neden? Bir de kendi peygamberimize iman etsek yetmez mi? Yetmez dedi. Şu şundan daha üstündür desek olmaz mı? Olmaz dedi Allah. Fark gözetme. Resul olarak hepsi aynıdır dedi. Aralarında bir fark yoktur. Derece itibariyle birbirinden üstündür dedi Allah. Ama Resul olarak onlar arasında fark gözetmeyin dedi. Allah'ın Resulü ne yapıyor? Allah'ın vahyettiğini okuyor. Allah peygamberlerin Resulullah Efendimiz'in vazifesini söylemişti. Allah'ın kendisine vahyettiğini, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklar, hikmeti öğretir, nefisleri teskiye eder, bir de bilmediklerinizi öğretir dedi. Allah'ın bütün Resulleri böyledir. Eğer biri bize böyle bir muamelede bulunuyorsa, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklıyorsa, hikmeti, Allah'ın muradını bize öğretiyorsa, bizim nefsimizi tezkiye ediyorsa, kötü ahlakımızı güzel aklakla değiştiriyorsa, bize bilmediklerimizi öğretiyorsa, o bizim için Allah'ın Resulü olmuş mudur? Ne kadar yapıyorsa o kadar olmuştur. Arada fark gözetmeyin dedi. Şeytan insanı küçümser. Kendisinin üstün olduğunu, hayırlı olduğunu iddia eder. Etmiştir zaten. Bu iddiasını doğrulamak için insana önünden, arkasından, sağından, solundan, her taraftan gelip ne yapmaya çalışır? Vesvese verip onu küçümser. Şeytanın verdiği vesuseye kanmış olanlar da aynen şeytanın iblisin söylediği gibi söyler yani insanı küçümser. Kendini küçümser. Biri çıkıp sen Hazreti İnsansın dediğinde onu kabullenemez. Sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin dediğinde onu kabullenemiyor. Allah söylemiş şöyle yetmez. Her bir mümin kendi peygamberiyle aynı konumdadır. Muhammedur Resulullah ve Muhammed Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar da o resulluk vazifesini üstlenmişlerdir dedi Allah. Ona iman edenler de aynı şekilde bu resulluk vazifesini kabul etmiştir. Bu durumda herkes kendi peygamberinin resulüdür, onun elçisidir. Elçisi olmak zorundadır. Kendi çocuklarını, ailesini ateşten kurtarması gerekir mi? Allah bu niye böyle emretti mi? Kendinizi ve ehlinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun dedi mi Allah? dedi. Sana vazifeyi verdi. Sen benim resulümsün dedi. Kendini ve ehleni ateşten koru dedi. Sen benim benim hidayetçimsin dedi. Onları hidayete erdir dedi. Kullarımı sana teslim etmişim. Bu vazifeyi yap dedi. Bir de bunun karşısında karşılığında ayet var. Ne buyurdu? Onlar kendine ve ailesine, ehline yazık edenlerdir. O cehenneme gidenler. Vazifesini yapamadı. Yapmadı vazifesini. Allah'ın kendisine verdiği vazifeyi yapmadı dedi. Onun için insan Allah onu nereye koymuşsa orada durmalıdır. Orada durursa hakta durmuş olur. Orada durmazsa kendine zulmetmiş olur. Başkalarına da zulmetmiş olur. Evet, sorumluluğu Allah yüklemiş. Böyle bir kelime kullanıldığında bir de bakıyorsun ki birileri feryat ediyor. Nasıl olur? Biz kim? Allah'a Resul olmak kim? Resulüne Resul olmak kim? Biz kim? Peygamber kim? Peygamber de senin gibi bir insan. Ama Hazreti insan. Allah'ın bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle tecelli ettiği insandır. Allah onu sana örnek olarak gösterdi. Sen de bunun gibi bir kul ol dedi. Avdol dedi. Senden böyle bir kul olmanı istiyorum dedi. Bunu böyle kabul etmezsen, onu kendine örnek almazsan ne olur? Şeytan sana örneklik yapar. Benim gibi yap der yani. Evet. Ne derler mü müminler? وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا Derler ki, işittik ve itaat ettik. Allah'ın ayetlerini dinlediklerinde işittik ve itaat ettik derler. İtaat edeceğim değil. ana itaat ettik. Hemen. Derhal. iman edilmesi gerekiyorsa iman ettim. Tasdik etmem gerekiyorsa tasdik ettim. Ve gereğini de hemen yapacağım. Gereğini yapamasa da Evet. Bunu söyler. Gönlü bunu tasdik eder. Evet. Sonra ne der? Gıfran ekel Rabbena ve ilekel mesir. Rabbimiz bizi mağfiret et. Yanlışlarımızdan dolayı, günahlarımızdan dolayı bizi hesaba çekme. Sanki hiç olmamış gibi bize muamele et, mağfiret et. Çünkü dönüş sanadır. Hesabi sana vereceğiz veremeyeceğimiz bir hesaptan bizi koru demektir, muhafaza et demektir. Evet. Bu müminin, müminlerin vazfıydı. Bir de Allah Resulullah Efendimizin mümin olduğunu beyan eder. Hem Allah'a mümin, hem müminlere mümin olduğunu beyan eder. Mümin olmak ve منهم الذين يؤذون onlardan bir kısmı peygamberimize nebiimize eziyet eder eza eder nasıl eza ediyor ve يقولون ve أذو derler ki onun için o bir kulaktır herkesi dinleyen bir kulaktır kim ona ne anlatsa, hangi derdini anlatsa, hangi halini anlatsa, ne istese, ne sorunu olsa, herkesi dinler. O, ona kurak dediler. Bu kelimeyi söyleyerek, Allah'ın nebisine, peygamberine eziyet ediyorlar, dedi Allah. Kul, de ki onlara, uzunu heyrin lekum, o sizin için hayır kulağıdır. O sizi dinleyince, size her ne cevap verirse o sizin için hayırdır. Sizin için, o hayır kulağıdır. Dinler dinlemelidir. O hayır kulağıdır. Yu'minun billah. O peygamber Allah'a iman eder. Yu'minune billah. Daha önce söylemiştim. harfi harfiyle geldiğinde Allah ile Allah'a iman eder. Bütün varlığının Allah'a ait olduğunu bilir, bütün güzelliklerin kendisindeki bütün güzelliklerin Allah'a ait olduğunu bilir, Allah ile Allah'a iman eder. Allah'ın kendisine nefetti yir olduğunu bilir, bunu bilerek tadarak Allah'a iman eder. İman eder ve Allah'i sever. Ve yu'minuna lil mu'minin. Bir de müminler için mümindir. Müminlerle beraber iman eder, mümin olur demiyor. Evet. Bil müminin değil, burada da lil müminin dedi. Evet, ve Lil müminin. Müminlere de mümindir. Müminler için mümindir. Ne demek? Müminleri sever. Müminlere güvenir. Müminler de ona güvenir. Müminler için güvendir. Ve rahmetin lillezine amenu minkum. Bir de sizin için sizden iman edenlere değil. Lillezine <gülüyor> amenu mümin demedi. İman ettiğini iddia edenler için rahmettir dedi. Niye? İmana kavuşturacak da ondan. Mü'min, ol, mümin olmaya götürecek de ondan. İman ettiğini iddia edenler için de rahmettir. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمُنُونَ وَرَسُولَ اللّٰهِ O kimseler ki Allah'ın Resulüne eziyet ederler. Yüzenu Resulullah. <gülüyor> Allah'ın Resulüne eziyet ederler. Herhangi bir şekilde onu eleştirir, çekiştirir. Ona kulak demişlerdi ya. İşte böyle yapıyor, herkesi dinliyor. Her kim ki Allah'ın Resulüne eziyet ederse lehum azabun elim. Onlara iç yakan bir azap vardır. Bir de Allah müminlerin velisidir buyurdu. Müminlerin dostudur dedi. Allah bir müminler için bir de muttakiler için bunu kullanır. Daha doğrusu mütakî olan müminler için. Allahu veliyullezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir. min zulumati ile nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Neyle çıkarır? Vahiy ile, ayetleri ile. Daha önce karanlıktayken, gönül itibarı ile ne yapacağını bilmezken, nasıl yapması gerektiğini bilmezken, nasıl iman etmesi gerektiğini bilmezken, nasıl Allah'a kul olması gerektiğini bilmezken, anlamazken Allah ona vahy eder, ona öğretir. O cahalet karanlığından ilim, alim olma, bilme, iman etme aydınlığına çıkarır. İnkar edenlerin, hakkı hakikati örtenlerin dostu da tağuttur dedi. Tağut, Allah'tan başka her şey. Her ne ki Allah'tan ayırıyor, uzaklaştırıyor, her kim ki Allah'tan ayırıyor ve uzaklaştırıyorsa Birinci derecede iblis gelir, şeytanlar gelir, şeytanlaşmış, şeytana uyanlar gelir. Onlar dostlarına ne yapıyorlar? Yükrücü Nehem Mine Nuri ile zulumat. Onlar da nurdan aydınlıktan karanlıklara, zulumata, köfre davet ederler. Oraya taşırlar onları. Ulayi ki ezhabınlar hıms fihak işte onlar ateş ehridirler ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. Eğer biri Allah'ın davetiyle davet etmiyorsa, karanlıklardan nura davet etmiyorsa, nurdan karanlığa bir de davet ediyorsa, onlar şeytanın arkadaşlarıdır. Onlar ateşin ehridirler, onlar orada ebedi kalırlar dedi Allah. Neden? Yani Allah bir şey söylemiş olsun, doğru budur, şunu şöyle şöyle yapmanız lazımdır demiş olsun. Başka biri de çıkıp, yok yok öyle değil de böyle de yapsan olur? Daha doğrusu böyle daha doğrudur. Niye böyle doğrudur? İşte herkes böyle yapıyor. Ya da bizde adet böyledir, bizde töre böyledir. Herkes ne der sonra böyle yaparsak dediğinde işte o da tağuttur. Aydınlıktan, Allah'ın nurundan karanlığa davet eder. Allah'tan şeytana davet eder. Böylelerinin yeri ateştirdiği Allah, onlar orada ebedi kalır. İsterse bunu bir kere yapsın, tek bir sefer. Tevbe etmeden, istiğfar etmeden, iman etmeden, dönmeden eğer o haliyle giderse, onun yeri ebedi cehennem olur. Allah'ın bir ayetine iman etmeyince, insan kafir olur mu? Olur. Diliyle ben iman ettim demiş olsun ama, ameli ameliyle onu inkar etsin. Hatta ters tarafa davet etsin. O nasıl mümin olur? Ondan büyük inkarcı, ondan büyük kafir mi olur? Allah gerçek müminleri tarif ediyor. Allah'ın tarifine göre mümin kimdir? Ayetleri okurken hep beraber mümin kimdir bunu anlayacağız. Allah'ın tarifine göre. Peki bunun dışında mümin olabilir mi? Haşa. Allah söylediyse doğru olan odur. Bunun dışında biri bir iddiada bulunursa, böyle de olsa mümin olunur derse ne olur? Allah'ın vahyini inkar etmiş olur. Ben doğru söylemişim demiş olur. Allah'ı yalanlamış olur. Evet. Kimmiş mümin? وَالَّذ۪ينَ amenu o kimseler ki iman ederler ve hacırı hicret ederler Allah yolunda ve cahedu fi Allah yolunda cihad ederler Allah yolunda cehd ederler. Cehd etmek demek, cihad etmek demek, savaş demek değildir. Ne demektir? Hayatını Allah yolunda harcamak demektir. Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatını kazanmak için harcamak demektir. Savaşın ismi mukateledir mukatele cihat başka mukatele başkadır cihat her anda olması gereken bir durumdur ve bu İslam'ın şartlarından bir tanesidir İslam'ın şartlarından bir tanesidir cihat yoksa bir şey yok yani mesela müştehid diyoruz niye iştihad etmiş neyle iştihad etmiş aklıyla iştihad etmiş Cihad edip iştihad etmiş sonuca varmış müştehid, iştihad eden, cihadın sonunda sonuca varan demektir. Evet, Allah yolunda cihad eder. وَالَّذ۪ينَ اَوَوْ وَا O kimseler ki, o hicret edenleri, muhtaç olanları barındırıp onlara yardım ederler. Mümini tarif ediyor Allah. اُلَٰئِكَ humul الْمُؤْمِنُونَ Hakka İşte, hakiki mümin, mümin olmayı hak edenler bunlardır. Eğer biri iman etmiyorsa, önce iman, sonra gerektiğinde hicret etmiyorsa, Allah yolunda cihad etmiyorsa, ya da hicret etmemiş, Hicret edenler ona geldiğinde, ona muhtaç olduğunda onlara yardım edip, onları barındırmıyorsa o mümin olmaz. Böyle yapanlar hakkıyla, hakiki mümindir. Gerisi, gerisi sahte mümin. Lehum magfiretun veriskun kerim. İşte onlar için bir magfiret vardır ve bir de kerim bir rızık vardır. İnne mel mu'minun el-din'e Allah. Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde, Allah hatırlatıldığında, Allah'ı hatırladığında vajilet <gülüyor> kulubuhum, kalpleri ürperir Ve ida tül aleyhim <gülüyor> ayet Allah'ın ayetleri ona okunduğunda zaddet <gülüyor> hum imana, imanlarını ziyadeleştirirler, artırırlar. ve وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve onlar Rablerine bütünüyle tevekkül eder, güvenirler. Bunlar gerçek mü'midir. اِنَّمَا müminün. İşte, hakiki mü'min, gerçek mü'min bunlardır. Diğerleri, diğerleri sahtekar. Diğerleri kendini kandırmıştır. Böyle değilse, kendimizi hesaba çekip, oturup, ağlayıp, secde edip, feryat edip, Ya Rabbi, ben sana iman etmek istiyorum. Ben senin istediğin gibi bir mümin olmak istiyorum deyip Allah'tan yardım istememiz lazım. Kendimizi savunmak bizi kurtarmaz. Evet, ayet devam ediyor. Ellediine <gülüyor> <gülüyor> yuqu'mine Onlar namazlarını ikame ederler. Namaz ile ayakta durur, Allah'ın huzurunda dururlar. Ve mim razaknahum yunfikun. Kendisine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. paralarından değil. Kendilerine rızık olarak verdiğimizde. Verdiği bir parça ekmek de olsa rızık o. Ona verilmiş rızıktır. Ondan infak eder. Bunun azı çoku olmaz. Evet ayet devam ediyor. Ulaiikehumul mu'minunu hakka. Bir daha söyledi Allah. İşte hakiki müminler, gerçek müminler bunlardır. Lehum <gülüyor> derecatun Onların Rableri katında dereceleri vardır. Ne kadar bu ölçüye uydukları kadarıyla. Magfiretun ve rızkun kerim. Onlar için mağfiret vardır ve kerim bir rızık vardır. Rabbleri kerim olarak onlara tecelli eder. Evet. Niye magfiretun diyor? Günahlarını silerim diyor. Günahını yüzüne vurmayacağım şekilde defterinde kitabında görünmeyecek şekilde siler. Bulumdur. Yanlış yapmış olabilir. Günah işlemiş olabilir. Onu silerim dedi. Magfiret ederim. Vel müminüne vel müminat Ba'duhum evliyai ba'd Mümin erkekler, mümin kadınlar hepsi birbirinin velisidir. Birbirinin dostudurlar. Eğer müminlerse bu böyledir. Müminler mutlaka birbirlerinin dostudurlar Allah dedi. Kadın olsun erkek olsun. Evet mümin olarak kardeştirler ve birbirlerinin evliyası velisi dostudurlar dedi. Ne yaparlar? Ye'muru ne bil ma'ruf. Onlar iyiliği birbirlerine tavsiye ederler. Allah'ın emrettiğini, emrini birbirlerine emrederler. Allah'ın emriyle birbirlerine emrederler. Yani Allah neyi vahyetmişse birbirlerine onu söyler, onunla emrederler Birbirine ve herkese. Ve ne ani'l münker. Ve aynı zamanda münkerden, kötülükten, yanlıştan birbirlerini sakındırırlar, nehyettirirler. Müminin vasfı, mümin budur dedi Allah. Ve kıyûmunes namazlarını ikame ederler ve yuhtune zeka vermek, temizlenmek için verirler. Zeka demek, temizlenmek demektir. Zekat değil. Farz olan zekat başka. Zekat bir tek maldan verilmez. Teskiye, temizlenmek bir tek mal ile değil. Malın zekatı mala aittir. Mali temizlemek içindir. Bir de senin kendini temizlemen gerekir nefsinden fedakarlık yapman gerekir İlmini vermen, ilminin zekatını vermen lazım, imanının zekatını vermen lazım, marifetinin zekatını vermen lazım, muhabbetinin hikmetin zekatını vermen lazım onlar temizlenmek için verirler ayetin manası bu yalnız ve yuti'un Allah'a ve Resul'e onlar Allah'a ve Resul'üne itaat eder der Ulayi ki seyir işte Allah onları onlara rahmet edecek Allah onları rahmetinin içini alacak İnallahu azizun hakim Allah aziz ve hakimdir Bütün izzet, bütün güç, bütün kuvvet, bütün şeref Allah'a aittir ve Allah her ne yaparsa yapsın bir hikmeti bir muradi vardır. Ayet devam ediyor. Vagda Allahu müminlere ve müminat Allah mümin erkekler ve mümin kadınlara vade bulunmuştur ki cennetin tecribi min enhar el anhar, altlarından ırmaklar akan cennetlere onları koyacak ve onlar orada ebedi kalacaklar ve mesakine teyiben fi cennati adn adn cennetlerinde onlara özel saraylar ikram edecek ihsan edecek ve ridvanun minallahi ekberu zalik. bunların hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır ki cennetteki en büyük nimet onlar için Allah'ın rızasıdır bir de onlara Allah'ın rızası vardır Huval Fazıl Azim işte büyük kurtuluş büyük saadet büyük mutluluk buydu dedi Allah. Neyle kazanıyormuşuz? Mümin olmakla kazanıyormuşuz. İnna Allah'e iştere min el müminine enfusa ve amval hum, bi an lahum cennat. Allah, cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Kimdir o müminler? Ne yaparlar? <gülüyor> Onlar Allah yolunda savaşırlar. Gerektiğinde Allah yolunda savaşırlar. Ne zaman savaşırlar? Eğer birileri şeytana uyup, şeytana tabi olup, şeytanın peşinden gidip, kul ile Allah arasına girerse, vahyin onlara ulaşmasına mani olursa, onların İslami yaşamasına mani olurlarsa, o engeli, o mani, mani olanı aradan çekmek için savaşırlar. فَيَقْتُولُونَ <gülüyor> ve hem ölürler hem de öldürülürler. Va'den aleyhi hakka Allah'ın vadi onlar üzerine haktır. Hangi vadi? Cennet vadi. Ve Tevrat, vel İncil, vel Kur'an. Tevrat'ta da bunu böyle vahy ettik, İncil'de de bunu böyle vahyettik, söyledik. Kur'an'da da bunu böyle söylüyoruz. Allah'ın vaadi değişmez. Bütün kavimlere, bütün ümmetlere, bütün insanlara aynıdır. Birdir, değişmez. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da bunu böyle vahyedip böyle vaade bulundu. Ve men ufa bi ahdihi min Allah Her kim ki Allah'a karşı, Allah'a verdiği vaadi Allah ile ahdini yerine getirir, vefa gösterirse, Allah'a verdiği sözü yerine getirirse şi bi Bey yık dediğine lediği bayatum bihi. onları müjdele Allah ile yaptıkları alışverişten Daha doğrusu alıştan dolayı müjdele Niye onlar marını canını verip cenneti satın almışlardır onları müjdele Ve ذلك İşte büyük kurtuluş, büyük saadet budur. Malını canını verip cenneti almak büyük saadetmiş, kurtuluşmuş. Ayet devam ediyor. Allah müminleri tarif ediyordu. Et-tayibun edenler. El-Abidun, Allah'a abd olanlar. Tövbe etmeden abd olmak yok. Önce tevbe edecek, sonra Allah'a abd olacak. El-Hamidun, bunun peşinden Allah'a hamd edebilir. es oruç tutanlar, Er-Rakirun, Allah'ın huzurunda boyun bükenler, belini bükenler, içittik ve itaat ettik diyenler, Es-sacidun, secde edenler. El-amirune bil-ma'ruf, iyiliği, güzelliği, ma'ruf, örfe uygun olanı tavsiye edenler. Allah'ın emrettiğiyle emredenler. Ve-nahune anil-münker, kötülükten, yanlıştan nehy edenler, sakındıranlar. Ve-l-hafizune li-hududillah, Allah'ın hududunu muhafaza edenler. Allah'ın çizdiği, sınırı koruyanlar. O sınırı aşmayanlar. Ve beşiril müminin. İşte bunlar mümindir. Bu müminleri müjdele. Evet, Allah başka bir ayet-i kerime müminleri tarif etmeye devam ediyor. İnnemel müminûne lezîne âmenu billâhi ve resûlihî Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Allah'ı sever, Allah'ın Resulünü de Allah için sever. Allah'a güvenir, Allah'ın Resulüne de güvenir. Ve izakanu ma'ahu emrin <gülüyor> Camiye Allah'ın Resulü müminlerle beraber min emri cami toplumu topluluğu insanları kavmi ilgilendiren bir iş üzerindeyken ona dair bir iş yaparken lem yeshebu hatta istehzehinu onlar gitmezler. O işi bırakıp gitmezler. Allah'ın Resulü'nden izin almadan o işi bırakıp gitmezler. İnnellezîne yestezînuke ulâike'llezîne yûminûne billâhi ve rasûlih. Bu hitap Resulullah Efendimizeydi. O senden izin isteyenler. Onlar izin istemeden gitmezler zaten. Gidiyorsa onlar mümin değil dedi bir kere Allah. O senden izin isteyenler onlar Allah'a ve Resulüne iman etmiştir. Ve izes ba'di şe'nihim. Onların bir takım işlerini görmeleri için onlara izin verdiğinde Fe izen limen minhum. Onların işleri için onlara izin ver. Vestaqfirlehumullah. Bir de onlar için Allah'tan istiğfar et, mağfiret dile. İn Allah Gafurun Rahim. Allah Gafur ve Rahimdir. Bir kendi kulluğunu yapman vardır, bir de ümmetin işini yapman varmış. Kim yapıyormuş işini? Allah'ın resulü ümmetin işiyle uğraşır. Yani ümmetin işi ne demek? İman etmeleri için, Allah'ın vahyi onlara ulaşması için. Allah'ın kelamını öğrenmeleri için yaptığı iş her ne olursa olsun Allah'a secde için mescid yapıyorsa örnek verdim bu ister manevi olsun ister zahiri olsun i̇şi, müminler işi bırakıp gitmezler izin almadan dedi eğer izin isterlerse onlara izin ver ve onlar için istiğfar et çünkü onlar Allah'a ve Resulüne iman etmiş ama bir takım işleri olabilir dedi Mümin olmak bayağı zor işmiş. Evet. Bir de iman artar ve eksilir. Geçmişteki alimlerimiz iman artmaz ve eksilmez dedikleri başka bir şeydir. İman edilmesi gerekenler eksilmez ama iman artar ve eksilir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Onun için birinin iman Varsa vardır, yoksa yoktur demesi doğru değil, yanlıştır. Çünkü iman artıyor ve eksiliyor. Huwledi Enzels Sekinete fi kulub il Allah müminlerin kalbine sekineti indirir niye imanlarıyla beraber imanlarını arttırsınlar diye bunu yapar. Sekineti indiriyor li imanen imanihim imanlarıyla beraber imanlarını artırsınlar diye bak iman var imanını artırsın diye Allah bir de gönüllere sekineti indiriyor Sekineti ne zaman indirir kiminle indirir Allah bunu resulüne söyledi onlar sana gelip istiğfar ettiklerinde sen de onlar için Allah'tan istiğfar et istiğfar dile ve onlara <gülüyor> Dua et dedi. Onlara selat et dedi. Çünkü senin selatın müminler için sekinettir dedi. Allah sekineti Resulü ile beraber veriyormuş. Verdiği o sekinet ne yapıyormuş? İmanı arttırıyormuş. İmanı artırsın diye Allah o sekineti veriyor, indiriyor. İnne mel mu'minûne lezîne billahi ve resûlihî Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sümme lem yertab, lem yertabu. Sonra sonra dönmezler. Evet. Dönmezler. Tart olmazlar. Dönüş yapmazlar. Kaçmazlar. Bir kere iman eder, sonra dönmez. Allah'tan başka tarafa dönmez. İnanmış bir kere, iman etmiş bir kere. İnsan hiç sevdiğinden dönebilir mi? Maşukundan başka tarafa dönebilir mi? İman budur. İman ederler, şart koydu oraya sonra lem yertabu, asla hiçbir zaman, hiçbir şekilde dönmezler. İmanlarından dönmezler. Ve cahedu bi emvalihim <gülüyor> ve enfusihim fi sebilillah mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Mallarıyla ve canlarıyla. Yani hem bedenini kullanıyor, hem malını kullanıyor. Allah yolunda cihad ediyor. Allah yolunda cihad demek ne demek? Allah'ın rızasını kazanmak için cihad. Bununla beraber peygamberin vazifesi neydi? Peygamberle beraber sahabe cihad yaptı. Allah'ın vahyini taşıma cihadidir bu. Allah'ın kullarının iman etme cihadidir. Allah'a dost olma cihadidir. Cenneti kazanma cihadidir. Kimin için? İnsanlar için. Malıyla ve canıyla cihad ediyor. Ulaike humus sadikun. İşte, Sıddıklar bunlardır. Sadık olanlar bunlardır. Neye sadık? Mümin ve sadıktır Bunlar. Peki böyle değilse nedir? Sadık değilse yalancıdır. Sıddık değilse tasdik etmemiş. Dili'nin söylediğini gönlü, kalbi tasdik etmemiş. Uemin men yatta min dunillahi endada. İnsanlardan bir kısmı var ki ölesi var ki Allah'ın berisinde min dunillah, Allah'ın altında. Yani Allah'ı kabul ediyor, bir de Allah'ın altında, berisinde putlar edilir. Sanki ilahmış gibi ona muamelede bulundur. Nasıl ona denk tutuyor? يهبونه هم كهب Allah'ı sever gibi onu sever. Allah'ı sever gibi sevdiğinde onu Allah'a denk tutmuştur, şirk koşmuştur. Allah'ı da kabul ediyor yalnız. Allah'ı da seviyor. Denk olsa Allah kabul etmiyor. Nasıl olur denk? Allah bir konuda hükmünü vermiştir. Bir başkası başka bir şey söylüyor. Eğer sen onun hükmünü Allah'ın hükmünün önüne koyarsan Allah'tan üstün tuttun. Denk değil, üstün tuttun. O mümin değildir. O, o Allah'ı kabul etmemiştir. Allah'a şirk koşmuştur. Bir şeyi yapamamak ayrı şey, onu öyle kabul etmek ayrı şeydir. İman gönül işidir çünkü. Amel işi değil. Yani biri Allah'ın vahyini işitti. Rabbim doğru söylemiştir dediyse bu mümindir. Doğru söylemiştir ama ben tembelim bunu yapamıyorum. Yapamadı onu. Bu onun imanına zarar vermez. Rabbim bunu yasaklamış ama ben yanlış yapıyorum. Nefsime güç yetiremiyorum. Bu onu imandan çıkarmaz. Mümin olmaktan çıkarmaz. Gücü yetmiyor çünkü. İman bir gönül işidir. Amel işi değil. Amel ayrı. Sonra o imanı ona o güzelliği o ameli yaptırır. O yanlışı da bıraktırır. Bir anda onu yapamayabilir. Nihayetinde sahabeden de içki haram kılındığında içki içmeye devam edenler vardı. Ama imanları ne yaptı? Sonra onları o halden kurtardı. Evet. Allah'ı sever gibi severler. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشْهَدُّوا حَبَّنْ حُبَّنْ lillah. İman edenlerin ise, müminlerin ise, Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Öyle başkalarını sevmeye, herhangi bir şeyi sevmeye benzemez. Çok şiddetli bir muhabbeti sahiptir. Kim müminler. Velau yereldiğine zelemu iz yerunel azab. O zalimler, o kendine zulmedenler, başkalarını Allah ile denk tutanlar, eşit tutanlar, başkalarını Allah'ı sever gibi sevenler. Azabı gördüklerinde bunu anlayacaklar. Kıyamet günü azabı gördüklerinde, öldüğünde azabı gördüklerinde bunu anlayacaklar. Enel kuvvete lillah'i cemia. Görecekler ki bütün kuvvetin hepsinin Allah'a ait olduğunu görecekler. Ne olurdu o azabı görmeden önce bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu görselerdi. Velev. Görüp bunu anlasarlardı. Birilerine kuvvet verip ondan korkmasaydı, endişe etmeseydi ya da o bana yardım eder, nimet verir, nimetlendirir deyip Allah'ı sever gibi onu sevmeseydi. Ve inna Allaha azab. Muhakkak Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Azap demek mahrumiyet demek. Mahrumiyet. Allah nimeti kesince ona azap diyor. Azap kelimesinin karşılığı mahrumiyettir. Burada ne buyurdu? ve annallah şeidiul azab Allahın azabı şiddetlidir dedi Allahın azib ya da muazzib diye bir ismi yoktur Allahın azabı şiddetlidir demek o Allah'tan mahrum kalır demektir Allah'tan mahrum kalmak çok şiddetlidir dedi. Ya iyyuhalladīna amlu Ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler. Eti'ullah ve eti resul Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Ve ulul emri minkum. Bir de sizden olan ulul emre itaat edin. Sizden olan ulul emre demek emir sahibi. Ulul emr emir sahibi. Ne demek emir sahibi? Emir sahibi Allah ile emreden. Allah'ın emrini takdim eden itaat Allah'adır, itaat Resulü'nedir ve ulul emredir. Bu durumda ulul emrinde Resulü'nün söylediğini söylemesi gerekir ki, Allah'ın söylediğini söylemesi gerekir ki ona itaat olsun. Yoksa itaat olmaz. Ulul emr, emir sahibi, emri almış olan. Kimden? Allah'tan. Emri almış olana itaat edin. Feyin tenazatım fi şeyin. Herhangi bir şey hakkında eğer tartışırsanız, ayrılığa anlaşmazlığa düşerseniz, Ferudhu ila Allahi ve Rasulihi. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Allah nasıl emretmiş? Resulü nasıl uygulamış? Ona götürün. Ul-emre itaat dedi ya, burada onu söylemedi. Niye? Çünkü o yok mesabesindedir. O Allah ve Resulünün söylediğini söyler, onun verdiği hükmü verir de ondan. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالْلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe, ahirete iman etmişseniz, bu böyledir. Etmemişseniz, Nereye götürürseniz götürün. İster mahkemeye götürün. ister başka yere götürün. Nasıl hüküm verir istiyorsanız öyle yapın. İman etmişseniz bu böyle, böyle yaptın dedik. Zalike <gülüyor> hayrun ahsenu tevila Hayırlı olan budur. Doğru olan budur. Bununla beraber netice itibariyle de doğru olan, güzel olan yani zahiri olarak da sizi sevindirecek olan, hayırlı olan sizin için budur. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Aminu billah, iman et. Kime söyledi? İman ettiğini iddia edenlere söyledi. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, iman edin. Neye iman edelim? Allah iman ettiğini söyleyenlere iman edin dediyse nasıl iman edilmesi gerektiğini beyan eder demektir. Aminu billah. Allah'a iman edin. Allah'ı sevin ve Allah'a güvenin. Ve Resulihi. Allah'ın Resulüne iman edin. Vel kitabin lezine nezzele ala Resulihi. Allah'ın Resulüne indirdiği kitaba iman edin. Kur'an'a iman edin. Vel kitabin lezî enzele Min bir de ondan önceki indirilmiş olan kitaplara da iman edin. Allah sizin kitabınızda oradaki peygamberlerin, orada o peygamberlere neyi vahyetmişse onu anlatırken onlara da iman edin. Bu sizin içindir. Bu vahyi size yapmışım yani. Onlara da iman etmeniz gerekir. Yoksa gidin bir Tevrat, bir İncil getirin okuyun de. Oradakini Kur'an'da vahyetmişim. Evet onu da sana söylüyorum. Ve men yekfur billahi ve meleik her kim ki Allahı inkar ederse Allah'a karşı kafir olursa Allah'ı yok sayarsa meleklerini inkar eder, yok sayarsa ve kütübü kitaplarını yok sayarsa ve resulü resullerini yok sayarsa ve yümi'l aakhir ahireti yok sayarsa fakadla dala'lan baida işte apaçık, uzak bir delaletle delalete düşmüştür. Allah burada imanın şartlarını söyledi. Ne dedi? Allah dedi, melekler dedi, kitaplar dedi, resuller dedi ve yevmil ahir dedi. Değil mi öyle? Ubil kaderi hayri şerrı min Allahu Teala yok şimdi. Allah imanla ilgili bir izahat daha yapıyor. Leysa alallazine amenu ve amilus salihati junah. İman edip salih amel işleyenlere geçmişte yaptıklarından dolayı yetmedi, gelecekte yapacaklarından dolayı da bir günah yoktur. Önce geçmişten anlayalım bunu geçmişte yaptıklarından dolayı onlara günah yoktur. Fîmâ te'imû idâ mettehıv ve amenu ve âmirû salihat. Sonra bir daha imanlarında sebat ederler. O imanı imanı koruyor, imanında sebat ediyor. Sonra bunun üzerine bir daha bir adım daha atıyor, bir daha iman edip bir daha salih amel işliyor. Hem de takvayla beraber. Allah'a karşı sorumluluğunu getirmek için bir daha iman edip bir daha salih amel işler. Summe takhav ve Sonra bir daha takva sahibi olur ve bir daha iman eder. Üç sefer. Üç sefer iman etti. Summe takhav hu ahsanu. Sonra bir daha takva sahibi olur ve ahsanu ve güzel olur. Neyle güzel olur? İmanıyla, Allah'ın güzelliğiyle güzel oldu bu sefer. Wallahu yuhibbul muhsini. İşte böyle mühsin, böyle güzel olanları Allah sever. Üç sefer iman, dördüncü sefer de takva ve mühsin olmak. Takvayı inşallah anlatmaya çalışacağız. O zaman bu ayeti Genişçe izah etmeye çalışacağız ve beraber anlayacağız inşallah. Üç sefer iman edip dördüncü sefer ile beraber güzelleşmek nedir? Nasıldır? Çünkü başta e, ne dedi? Böyle yapınca Allah ondan defteri kaldırır dedi. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etti dedi. Bu ne demektir aslında? artık onun günah işlemi ihtimali yok demektir. Diyelim ki yanlış yaptı. Yapış bir Resul Efendimiz biliyoruz. onun üstünü çiziyor. Ellezine amenu ve tatma'inu kulubuhum bi zikrillah. O kimseler ki iman ederler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ın ayetleriyle mutmain olur. Allah'ın zikriyle Allah Allah demekle mutmain olur. Ela bizkilillahi tetme innu innu qulu. Allah dikkat edin dedi. Burayı iyice doğru anlayın. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Başka bir şeyle değil. Zikir gereksizdir diyenler Rablerini dinlemeyenlerdir. Onun için onların da kalpleri mutmain olmaz. İtminan bulmaz. Kalbin mutmain olması demek, kalbin mümin olması demektir. İman ile buluşması demektir. İman ile buluşmuşsa bir kalp, Allah iman nurunu oraya indirmişse, o Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yoksa zikirden sıkılır, bunaldır. ve لو شاء ربك لآمن Allah bu hitabı Resulullah Efendimiz'e yaptı, dolayısıyla bütün müminlere yaptı. Buyurdu ki: "Eğer senin Rabbin dileseydi, dilemiş olsaydı yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi toptan iman ederdi." Yani ben onlara iman edin derdim, ve onlar hepsi toptan iman ederdi. Efe ente tükrihün nase hatta yekunu müminin. Şimdi ise, onlar mümin olsun diye onları zorlayacak mısın? Allah soruyor. İlle de herkes mümin olsun, iman etsin diye sen onları zorlayacak mısın? Böyle yapma dedi ben istersem herkes iman eder. Peki senin vazifen nedir? Senin vazifen davet etmektir. Müjdelemektir. Nezil olmaktır. Uyarmaktır. Allah'ın ayetlerini, vahyini anlatmaktır. Kimseyi zorlamak değildir. İlle de birileri mümin olsun diye diretmek değildir. Herkes Müslüman olsun. Zorla İslam'ı kabul ettir. Allah böyle yapma dedi. Sakın böyle bir şey yapmayasın. Allah dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi toptan iman ederdi. Bu durumda sen işi anladın dedi. Artık bundan sonra ona göre davet et, ona göre anlat. Yoksa insanları zorlamış olursun. Oma ex erunase ولو حرسته بمؤمنين Sen ne kadar arzu etsen de, ne kadar haris olsan da, ille de bu böyle olsun desende insanların çoğu iman etmez. Kendini zorlama dedi Allah. Ve lekad enzalna ayatin mübeyyinat Muhakkak ki andolsun ki biz her şeyi açıklayan ayette indirdik Vallahu yehdi men yesha Allah dilediğini Allah dileyeni hidayete erdirir ila sıratil müstakim Kimi hidayete erdirirse sıratı müstakime hidayet eder Allah ben iman ettim demekle kimse mümin olmaz dedi. Ve Yakovlu ne Ame Nabillahi ve bir <gülüyor> Resul. Onlar dediler ki biz Allah'a ve Resul'üne iman ettik. Ve etağna ve itaat ettik. Sıma yeta'walla ferequn minhum min بعدي ذلك. Böyle iman ettiler Allah'a ve Resulüne itaat ettik, itaat edeceğiz dediler. Sonra onlardan bir kısmı döndü, döneklik yaptı. Yan çizdi. وَمَا اُلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Onlar mümin değildir. Yani ben iman ettim diyor. Allah'a ve Resulüne itaat ettim, edeceğim diyor. Sonra yan çizerler. O yan çizenler mümin değildir. Allah bir de mümin kullarına selam ediyordu. Önce peygamberlerine selam ediyor. Ama mümin oldukları için selam ediyor. Selamın ala İbrahim. ala İbrahim. Kezarike, Necil, Mühsinin, işte biz Mühsinleri, güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Güzel olanların mükafatı budur. Nedir? İnnehu min el O mümin olduğu için, mümin kullarımızdan olduğu için Allah'ın selamı ona vardır. Bu kulu için en büyük mükafattır. İnnehu min ibadinel müminîn. Mümin kullarımızdan olduğu için sen de mümin kullarımdan olursan sana da selamım vardır demektir. Allah'ın mümin kullarına selamı vardır. Selamun ala İlyasin İlyasa selam olsun. İnne kezâlike nezil Biz güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Neyle? Selamımızla mükafatlandırırız. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ O bizim mümin olan kullarımızdan. Allah müminlerin bir vasfıri daha söylüyor. Allah, müminler Allah'a verdiği sözü yerine getirirler. Allah'a söz verdiklerinde caymazlar. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ سَدَقُ مَا أَحَدُ aleyhi Müminler öyle adamlar öyle yiğitlerdir ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirir, tasdik ederler. Sözlerinde sadıktırlar. Neyle tasdik etmişler? Canlarıyla, mallarıyla tasdik etmişler. Ve minhum men qada kimisi adağını ödedi. Her neyi ödemesi gerekirken gerekiyorsa onu ödedi. Gerekirse kendini kurban etti Allah yolunda. Bir kısmı canını verip adağını ödedi. Ve minhum men yenteziru ve ma Onlardan o müminlerden diğerleri de Allah'a verdikleri sözü hiçbir şekilde değiştirmediler. O sözü yerine getirmek için de bekliyorlar. Ve kulup mimar rızakıhumullahu halalen Allah'ın size rızak olarak verdiğinden halal ve temiz olanından yiyin için bihi mu'minun Allah'a karşı takva sahibi olun. O iman ettiğiniz Allah'a karşı iman etmişseniz ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Niye öyle buyurdu? Evet yiyin Allah'ın serviz olarak verdiğinin halanından yiyin iman ettiğiniz Allah'a karşı, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Kafarı öyle yemeye, içmeye takma gel yani. Böyle şeylerle uğraşma, meşgul olma. Rabbine karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalış. Senin işin budur dedi اَلَمْ يَعْنِي لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ نَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ O iman edenlerin kalpleri Allah'ın zikrine yumuşama zamanı gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini dinlediklerinde Allah Allah deyip Allah'ı zikrettiklerinde kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi? Eğer birinin kalbi Allah'ın zikrine karşı katılaşmışsa Allah'a Allah diyemez. Gözyaşı dökemez. Rabbine boyun bükemez. Eğer birinin kalbi Allah'ın zikrine yani vahyine karşı katılaşmışsa yumuşamıyorsa hoşu içinde olmuyorsa ayeti dinlerken hiçbir şey hissetmez. Yani ayet, ayetler onun imanını arttırmaz. Allah'a Allah'a yaklaştırmaz. Sanki sıradan bir kelamı dinler gibi dinler. O ona tesir etmez. Onun gönlünü yeşertmez. Rahmet olmaz ona. Evet, o iman ettiğini söyleyenlerin Allah'ın zikrine karşı, ayetlerine karşı kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi? Harşet duyma zamanı gelmedi mi? veman nezele min el hak o kendilerine indirilen hakka karşı kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi Allah neden böyle buyuruyor Vela yekunu kelledine utul kitabe min qabl onlar kendilerinden önce kitap verilenler gibi olmasınlar Yahudiler gibi Hristiyanlar gibi olmasınlar onlar da kendi kitaplarına karşı böyle kalpleri katılaşmış kalpleri soğumuştu kitaplarından Allah'ın ayetlerinden. Onlar, müminler onlar gibi olmasınlar. فَتَالَ عَلَيْهِمُ Emet Onlar aradan uzun zaman geçtiği için geçtiğinden dolayı ya da bu onlar için mazeret olmuş kendi kitaplarından uzaklaşmışlar Allah'ın ayetleri karşısında haşyet duymuyorlar hoşu duymuyorlar Bununla beraber kalpleri katılaşmış. Allah'ın ayetlerine karşı müminler onlar gibi, ehli kitap gibi, Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmasın. فَخَسَتْ <gülüyor> قُلُوبُهُمْ Onların kalpleri katılaşmış. Müminler böyle olmasın. Kalplerini, gönüllerini Allah'ın zikrine, Allah'ın ayetlerine, kendisine, kendilerine, indirilene karşı gönüllerini açıp yumuşatsınlar. Yumuşama zamanı gelmedi mi buyuruyor? Ne zaman gönlünüzü açıp Allah'ın ayetlerine karşı gönlünüzü yumuşatacaksınız? Ve kesirun minhum fasikun. Onların çoğu fasıktır. Onların çoğu fasıklar cehennemliktir. Onun için böyle olmuşlar dedi. Fasık oldukları için Allah'ın kitabına karşı, ayetlerine karşı gönülleri katılaşmış. Siz böyle olmayın dedi. Kalbiniz eğer sertleşmişse onu yumuşatın dedi. Açın gönlünüzü, onu yumuşatın. Bunun zamanı gelmedi mi diyor Allah? Ne zaman gönlünüzü açacaksınız? Bir de Allah müminlere söz veriyor ki Allah müminlere kafidir. Kafirlere karşı Allah müminlere kafidir. Kafirlerle karşı karşıya geldiğinde Allah mümine yardım eder, düşmanına karşı Allah müminlere kafirdir. Allah bana güven diyor, ben senin için yeterliyim. Ya eyyühen nebi, hasbükeallahu ve menittebe'eke minel müminin. Allah sana yeter, bununla beraber sana tabi olan müminlere de yeterdir. Hem şimdi yeter hem daha sonra gelen müminlere de Allah yeter, yeterdir. Allah kafidir. Summe nuneciu rusulena. Sonra biz peygamberlerimizi, resullerimizi evet kurtarırız. Ve'l-lezina <Sessizlik> amenu. Bir de onunla beraber iman edenleri de kurtarırız. Kezalike hakkan aleyna nencil müminleri müminleri kurtarmak Allah'ın üzerinde kendi üzerine aldığı bir haktır. Allah sen müminsen seni kurtarmak, sana yardım etmek benim üzerime haktır dedi. Söz verdi yani. Ubşiril müminin müminleri müjdele bana lehum minallah kebira Allah tarafından onlara büyük bir lütuf büyük bir nimet büyük bir fazilet olduğunu müjdele. Umen eradel ahirete her kim ki ahireti isterse ve sa'aleha sa'yaha ve gerektiği gibi sayeder yani çalışması gerektiği gibi çalışırsa ve huve müminin yalnız mümin olmak şartıyla ahireti istiyor gerektiği gibi bir çalışmayla çalışma yapıyor buna beraber o eğer müminse fe ulaike kâne se'yuhum işte böylelerinin çalışması şükrana şükret teşekküre layıktır Allah ona evet. teşekkür edecek Evet, müminlerin başka bir vasfı. Halakallahu semawati vel <gülüyor> erde bil hak. Allah gökleri ve yerleri hak ile yaratmıştır. Hak ile demek bir amaçla yaratmış. Hakkı göstermek için yaratmış. Eğer müminler için inne fezi alikel ayaten müminin Bunda müminler için ayetler vardır buyurdu. Ne zaman Allah bilhak dediyse yani Allah bunu hak ile yaratmış veya size falan peygamberin kıssasını hak ile anlatıyoruz dediyse burada senin hakkı bulman için, hakikati bulman için anlaman için sana ders vereceğim diyor demektir. Bunu anla demektir. Bununla hakikati bul demektir. Bununla sana Ders veriyorum demektir. Özel. Göklerde ve yerlerde hakkı bulmak için, hakikati bulmak için müminler için ders vardır. Ayetler vardır. İnnefis semavati vel erde le ayetin lil müminin. Göklerde ve yerde müminler için ayetler vardır. Gökleri ve yerleri bir ayet gibi okumalı ki o ayetleri görsün, anlasın. Allah'ın isimlerinin tecellisini görsün. Bir de Allah müminleri mağfiret eder ve onlara azim bir ecir hazırlamıştır buyurdu. Ve makane li vela ve la mümine. İza ve resuluhu emra. Allah ve resulü bir konuda hüküm verdiğinde Hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için başka bir tercih söz konusu değildir. En yekuna lehumul khiyaru min emrihim. Bu durumda onların herhangi bir şekilde Allah ve Resulü'nün verdiği o emre hükme karşılık fikir beyanı etmeleri veya Herhangi bir tecette bulunmaları mümkün değildir. Eğer müminlerse, ve men yasillaha ve resuluhu her kim ki Allah'a ve Resulüne karşı asi olursa, itiraz eder, isyan ederse, ve kaddle, delalen, mübina, apaçık bir deraretle deralete düşmüştür. Yani uçurumdan aşağı yuvarlanmıştır. Ve huvaledi Yuselliyekum ve melaiketu Allah ve melekleri sizin üzerinize size selat ederler. Selam ederler. Li yukhricakum minez zulumat ila'n nur. Sizi karanlıklardan nura çıkarırlar ve kane bil müminine rahima. Allah müminlere karşı rahimdir. Ve'l zine amenu billahi ve resulihi <Sessizlik> O kimseler ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. اُلَٰئِكَ هُمُ السُّدِّقُونَ وَشُّهَدَاءَ اِنْدَ Rabbi'him. İşte sıddık olanlar onlardır, şehit olanlar onlardır, şahit olanlar onlardır. Kimler de? Rablerinin katında. لَهُمْ ve وَنُورُهُمْ Onlar için onların ecirleri vardır Allah'tan ve bir de onların nuri vardır velzinin keferu ve kezebu bi ayatina o kimseler ki kafir oldular ve ayetlerimizi inkar ettiler ayetlerimizi yalanladılar ulaiike eshabul cehin işte onlar cehennemin adamlarıdır women yaamel mines zekerin ev unsa her kim ki salih amel işlerse, Erkek olsun veya kadın olsun. Ve huve mü'minin. Yalnız mü'min olarak. Salih amel işlerse. Ve ulaike yedkülünel cenne. işte onlar cennete girecekler. vela la yezlemune neqira. Zerre kadar onlara zulmedilmez. Ve men ye'eti min mü'minen kad amilez salihat ve ulaihe kellehum derecatu derecatul ula her kim ki mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar için yüksek ahli dereceler vardır kad eflehul mu'minun müminler felaha kurtuluşa muratlarına ermişlerdir kimdir o müminler ellezinehum lisalatihim khashiun onlar namazlarında huşu içindedirler yani Allah'ın huzurunda haşyet duyarak namazlarını ikame eder kılarlar veladinehum onlar boş bir şey boş bir kelime işittiklerinde boş bir söz boş bir laf işittiklerinde ondan yüz çevirirler bakmazlar oraya Boş laflarla, boş şeylerle onlar uğraşmazlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ lizekati فَاِلُونَ Onlar kendilerini temizlemek için bir çaba, bir gayret içindedirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ Onlar ırzlarını, namuslarını muhafaza ederler. Korurlar. İlla Al azvajihim, ev ma mellekat Ancak, eşleri ve Allah'ın kendilerine helal kıldığı ellerinin altındakiler müstesna ve in nehum gayru İşte bundan dolayı onlar kınanmazlar. Pemni teqa vare ayzalik her kim ki bunun ötesini geçerse ararsa ve ayı keım aun işte onlar sınırı aşanlardır ve emanatihim ve ahdihim Raun onlar emanetlere emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler ve se yuhaffiun onlar namazları muhafaza ederler onlar salavatlarını, desteklerini Allah'ın Allah'a, Resulüne verdikleri destekleri, desteklerini muhafaza ederler. Ulaike humul varisun. İşte varis olanlar onlardır. Elledine yurisunel firdevse hum fiyah halidun. Onlar Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve onlar orada ebedi kalırlar. Bir de Allah müminleri imtihana tabi tutar. Öncelikle iptuliyel müminine ve zulzilu zizalan şiddeda Allah evet. orada müminleri imtihana tabi tutmuş, onlar sarsıldıkça sarsılmışlardı. Mümin imtihana tabi tutulduğunda sarsılır ama dölmez. Yüz çevirmez. <hazı> en yutreku en yekulu amenna. İnsanlar şöyle mi hesap ediyor? Şöyle mi düşünüyor? Biz iman ettik deyince onları bırakacağımızı mı zannediyorlar? Böyle mi hesap ediyor? Böyle mi düşünüyorlar? Hımla yeftenun. Onları imtihana tabi tutmadan, onları imtihan etmeden biz iman ettik deyince onları öyle mümin olarak kabul edeceğimizi mi zannettiler? İmtihana tabi tutar, kulya imanını ispatlar ya da döner. İmanından döner. ayet devam ediyor ve gafetennellezina Andolsun ki sizden öncekileri de böyle imtihana tabi tutmuştuk imanlarını ispatlasınlar diye Feleyalemennallahu lezine sadaqu Allah niye bunu böyle yapıyor? Sadık olanları bilelim diye iman ettiğini söylüyor bu sözünde sadık midir, yalancı midir? Bunu bilsin, bunu anlasın diye. Bu ortaya çıksın diye. وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Bir de yalancılar, yalan söyleyenler ortaya çıksın diye. Hem o kendini anlasın, hem o kendini tanımış olsun, hem de müminler onu görsün. Mümin midir, yalancı midir? Bu anlaşılsın diye imtihana tabir tutuyor. Lakinir rasulü vellezina amenu ma'ah. Allah'ın resulü ve onunla beraber olanlar cahidu bi emvalihim ve enfusi. Malları ve canlarıyla cihat ederler. Ve ulaike lehumül hayrat. Bununla beraber hayırlar onlaradır. Ve ulaike humül muflihun. Falaha erenler, kurtuluşa erenler. Saadete edenler muradına erenler de onlardır. Kul: "Len illa ma Allahu lena." de ki: "Allah'ın bizim için takdir ettiğine başka bir şey bize isabet etmez. Bir şey isabet ediyorsa, evet Allah onu takdir etmiş, o bir imtihandır. Huve Mevlana, o bizim Mevlamızdır. O bizim yardımcı yardımcımızdır. Eğer bizi imtihana tabi tutuyorsa, bize o imtihanı kazanmamız için, geçmemiz için bizim Mevlamızdır. bize yardım eder. Ve ala Allahi fal yetevekelil müminun. Müminler yalnız, sadece Allah'a tevekkül edip Allah'a güvensinler. Ve zannuni ida zehbe magadi ben. و زن ان لن Allah Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor burada. Evet. O قومine kızmış, öfkelenmiş. Bizim de kendisini sıkmayacağımızı zannetmişti. Sonra قومini terk edip gitmişti. Then bir zulümat Balık onu yutup, balığın karnında, karanlıklarla kalınca evet, nida etti, dua etti, daha doğrusu feryat etti. En la ilahe illa ente subhaneke, inni kuntum mine zalimin. Evet ne dedi? Sen sübhansın ya Rabbi, senden başka ilah yoktur, ben kendime zulmettim deyip nida etti, feryat etti, dua etti. Festecebna lehu. Biz de onun duasına icabet ettik. Ve neceynahu minel ghebni. Onu o sıkıntıdan, o üzüntüden, o karanlıktan kurtardık. Ve kezalike nuneccil müminin. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Bir mümin kulumuz böyle feryat ederse ben kendime zulmettim. Senden başka ilah yoktur. Sen Subhansın deyip eğer feryat ederse, dua ederse biz de onu sıkıntıdan kurtarırız. Ama müminleri kurtarırız yalnız. İmanla, mümin olarak duayı yaptığımızda Allah duamıza icabet eder. Allah bir de Resulü'nü evet, müminlerin evet, Allah'ın Resulü'ne karşı olan tavrını beyan ediyor. Nebiyyü en nebiyyü evvel bil mu'minina min enfusihim müminler için Allah'ın peygamberi canlarından nefislerinden önce gelir ve ezvacuhu ummahatuhum onun hanımları da onların müminlerin anneleridir ve ulul erhami ba'dhum evla bi ba'd in kitabillah min al mu'minina ve muhacirin Allah melas bakımından akrabaları birbirine varis kılmıştır. Akrabalar birbirine varis olur. Müminler ve muhacirler varis değildir. Allah'ın kitabında bu yazılıdır. Miras nasıl dağıtılır? Bu bellidir. İlla entef'alu illa evliyakum ma'rufa. Ancak sizin kendi dostlarınız için herhangi bir şeyi vasiyet etmeniz Müstesnadır. Kâne zâlike fil kitâbi mestura Bu kitapta yazılıdır. Nasıl? Mirasıyı nasıl dağıtmanız gerekir? Bu yazılıdır. Buraya kadar Allah müminleri anlattı. Birkaç ayette sadece Allah Ya eyyühellezîne âmenu Ey iman ettiğini iddia edenler diye Hitap ettiği birkaç tane ayet beraber anlayacağız. Allah ya eyühellezine amelü diye hitap ettiğinde genel olarak şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın, şöyle <gülüyor> olmayın diye hitap eder. Ya da eğer siz iman ettiğinizi iddia ediyorsanız bunu böyle yapın. Yoksa iman etmemişsiniz diye hitap eder. Ya yuhellezine amenu ey iman ettiğini iddia edenler udhuru fi silmi kafe hep beraber toptan barışa girin barışın ve la tetebeu hutuvat eşşeytan şeytanın adımlarına uymayın innehu lekum aduvun mebin o sizin apaçık düşmanınızdır eğer iman etmişseniz barışta olun ya yuhellezine amenu aleykum enfusakum la yadrukukum men belle izehdeytum illa Allah cemian ve yunbiukum evet. ey iman edenler siz kendinize bakın siz kendinizi düzeltmeye bakın kendi nefsinizi kendinizi düzeltmeye bakın eğer siz bunu böyle yaparsanız delalette olanlar size zarar vermez veremez yeter ki siz hidayette olun Hepinizin dönüşü Allah'adır ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman ettiğini iddia edenler. Enfiku mimma razzaknakum. Size verdiğimiz rızıktan yani infak eden. Men kabli en ye'etiye yevmu la bayun fihi ve la... Kolle, dostluğun, alışverişin kendisinde fayda vermediği o gün gelmeden önce Allah'ın size verdiklerinden infak edin. Walla <gülüyor> şafaa, şafaatle o gün para etmez. Walla kafirunu humuz zâlimun, kafirler zalimlerin ta kendileridir. Kendine zulmedenler kafir oluyor. Ya yeha lizin La tubtilu sadakatikum bilmenni ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler sadakalarınızı boşa çıkarmayın batıl yapmayın neyle bilmenni başa kakarak minnet ederek hem sadaka veriyorsun hem iyilik yapıyorsun hem de bir de onu minnet ediyorsun onu boşa çıkardın dedi bunu böyle yapmayın eğer iman etmişseniz böyle yapmayın ve aza ederek boşa çıkarmayın kelle değün fihu malehu o kimseler ki mallarını gösteriş olsun riya olsun diye mallarını verirler wala <gülüyor> billahi onlar Allah'a ve ahirete iman etmemişlerdir o gösteriş yapanlar Buna beraber o eziyet edenler Ve mesalehu kemesali zefanil aleyhi turab onların misali neye benziyor taşın üzerindeki bir toprağa benzer ki ve esabehu ve bilun ve terakehu selden la yahtiruna ala şey'in mimma kesebu o taşın üzerinde, yağmur yağınca onun üzerinde hiçbir şey bırakmaz. Kaya topraktan bütünüyle kurtulur, saf bir taş kalır. Dolayısıyla orada da bir şey yeşermez. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey yüceleriz ki amandık Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Ve taku ileyhil vesile. Evet, ona gitmeye, Allah'a varmaya, yaklaşmaya, evet vesile arayın, sebep arayın. Vesileye sarılın yani. Ve cahidû fi sebilillah. Allah yolunda cihat edin. Le anlekum tuflihun eğer böyle yaparsanız felaha, kurtuluşa, saadete edersiniz. Yoksa yoksa saadet yok. Mümin ismiyle ilgili, imanla ilgili ayetler çok fazlaydı. 300'den fazlaydı galiba. 2-3 sefer sadeleştirmeye çalıştık böyle. Gene yaklaşık yarısına yakını kaldı. Ama herhalde bu kadar yeterli olması gerekir. Yeterli olsun yani. Eğer mümin olmuşsak kurtuluşa ermişiz. Kısaca bunu anladık. Mümin olmuşsak Allah'a ve Resulüne itaat ediyoruz demektir. Mümin olmuşsak barımızla, canımızla, Allah'ın rızasını, ebedi hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz demektir. Mümin olmuşsak kardeş olmuşuz demektir. Birbirimize kardeş olmuş, birbirimizi seviyor, birbirimize yardım ediyoruz demektir. Eğer mümin olmuşsak Allah yolunda, cennet yolunda birbirimize destek olup birbirimizin ayağına bağ olmuyoruz demektir. Bakıyoruz mesela, Ne burada ait kelimede zalikal <gülüyor> kitabullah raybe Bu kitap Allah'ın kitabı hiçbir şekilde şüphe edilmemesi gereken kitaptır. Şüphe götürmez. Vesveseye yer yok burada dedi. Huden lilmuttaqin. <gülüyor> Muttakilere hidayettir. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edenler edenler için hidayet olur. Hidayete erdirir onları. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Hidayete erdirince ne olur? Hemen gaybe iman ettirir. Hemen onların gaybe iman ederler. Önce takva, sonra iman. Eğer takva yoksa Allah'tan haşyet yoktur. Allah'tan korkmaz. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmemiş bir kere. Dolayısıyla ilahlık yapmaya çalışır, kalkışır. İstediklerini cennete, istemediklerini cehenneme gönderir. Genel olarak böylelerinin fikri, yani iman var, kabul etmiş ama takva yok. Kendisinden başkalarını cehenneme göndermeye çalışır, kalkışır. Sanki cennette yer yok da eğer kendisi eğer başkaları giderse sanki kendisine yer kalmayacakmış gibi düşünür. Bu müminin, mütakkinin tavrı değildir bu. Hali, müminin hali böyle olmaz. Böyle yapanlar takvayı bulamamış. Takva elbisesini giyememiş. Takvayı giymediyse, bu elbiseyi giymediyse nasıl ki rüzgar esince lambayı söndürüyorsa, o ateşle yan, yanan lambayı söndürüyorsa, takva olmayınca da iman söner. Şeytan onu söndürür. Mesela nerede onu yapıyor? Özellikle Allah ayet-i kerimede Hz. Adem'in çocuklarının kısasını anlatırken ile Kabil'i İkisine kurban ver dedi. İkisi de kurban verdi. Allah Habil'den kabul etti, Kabil'den kabul etmedi. Niye? Allah orada gerekçesini beyan ediyor. Habil dedi ki, Allah kurbanı takva sahiplerinden kabul eder. Takva sahibi. Kurbanı kestiğine göre, kurbanı verdiğine göre imani varmış. Değil mi öyle? İkisi de kardeştir. İlkisi peygamber çocuğu, Hazreti Adem'in çocuğu ibadet de yapıyor ama takvası yok. Ne dedi? Seni öldüreceğim dedi. Buna karşılık. Niye? Onun kurbanı kabul olmamış diye tevbe etmek yerine, Allah'a dönmek yerine, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek yerine takvallıyı öldürmeye kalkıştı ve öldürdü. Allah bunu anlatırken bize bir şey anlatıyor. Sakın siz kardeşinizde hasede etmeyesiniz. O güzel yapıyor, o takva sahibidir diye ona kabil gibi muamele edip ona öyle bakıp onu öldürmeye çalışmayasın. Öldürmek sadece zahiri öldürme değildir. Manevi olarak ona taş attığında, leke attığında, iftira attığında manevi olarak öldürmüş oluyorsun. Sakın siz böyle yapıp kabil gibi olmayın. Ne yaptı? Öldürdü zalimlerden oldu. O'saki biliyordu. Niye öyle yaptı? İmanı var. İbadet yapıyor. Kurbanını kesmiş. Ama takva sahibi olmayınca Allah ne yaptı? Onu kabul etmedi. Allah kurbanı takva sahiplerinden kabul eder. Kurban deyince Allah yolunda Allah'a yakın olmak için Kur, yakınlık demek. Allah'a yakın olmak için yapılan her şey, her amel demektir. Biz de bakacağız. Takva elbisesini giymiş miyiz, giymemiş miyiz? Derdimiz kendimizle midir? Yoksa başkalarını cennete göndermemek için mi uğraşıyoruz? Başkaları güzel yaptığında, onları kıskandığımız için, haset ettiğimiz için onlara taş mı atıyoruz? Böyle yapanların takvası yoktur. Böyle yapanlar kendine zülbetmiştir. Zalimlerden olmuştur. Kabil gibi olmuştur. Allah hepimizi Allah'ın el mümin ismine iman edenlerden eylesin. Allah bizi mümin eylesin inşallah. Kendisini seven, kendisine aşık olanlardan eylesin. Takva elbisesini giyenlerden eylesin. Allah bizi imandan mahrum eylemesin, takvadan mahrum eylemesin, mümin isminin tecelli ettiği kullarından eylesin. Allah bizi emin kılsın, emniyette kılsın, emin belde olan cennete cenneti ikram etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar soru sormuşlar, kısaca cevap vereceğim. Eşim akrabalarıma maddi yardımda bulunmamı istemiyor. Fakat gerçekten yardıma muhtaç. Biri varsa kendime ait olan paramla eşimden habersiz yardımda bulunmam günah midir? Günah değildir. Evet. Sana ait olan paranı istediğin gibi harcayabilirsin. Hem dünyanın hem ahiretin için. Bir sıkıntıya uğradığımızda namazda aklımıza gelip ağlarsak bu günah midir? İnsan beşerdir. Namazda kul Rabbinin huzurundadır. Zahiri olarak sıkıntı gelmiştir. Bir imtihan gereği, musibet gelmiştir. Elbette ki Rabbine yalvaracak evet. günah değildir. Namazda zahiri de olsa herhangi bir şey için ağlayabilir. Kadınların erkeklere Allah'ın emaneti olduğunu biliyoruz. Bu emanete ihanet edilirse cezası nedir? soru yanlış yazılmış. Neyse ben cevap vereyim gene. Arkadaşlar sorularını yazarken gönlündekini de içine döktüğünü unutmamalıdır. Onun için cevapla beraber yazmayın sorunuzu. Bu durumda o zaman siz cevabı biliyorsunuz. Eğer emanetse, emanete ihanetin cezası hayinliktir, hain olmaktır. Söre neye göre ihanet? İhanet deyince siz neyi anladınız ya da? İhanet ne demek yani? Size göre ihanet ne demektir? İhanet demek kaynilik demektir. Eğer Allah'a göre ihanetse ihanettir. Değilse o senin kendi kendine koyduğun kuraldır. Bana göre şu ihanettir diyebilirsin. Allah'a göre o ihanet değilse ihanet değildir. Evin içinde birini Allah'ın ayetlerini veya hadisler okunduğunda o da bana karşılık olarak sen şeytansın, cehennemliksin bana ayet okuma derse buna karşılık ne yapabilir? Susman lazım. Değil mi öyle? Eğer bir kadın Allah'ın ayetlerini okuyor, hadis okuyor, o da ona karşılık sen şeytansın, sen cehennemlisin, bana ayet okuma diyorsa. Bu duruma durup düşünmek lazım. Niye öyle söylüyor acaba? Evet, ayetleri okumaman lazım. Ayetleri kirletmemeniz lazım yani. Kader var mıdır? Yoksa insan kendi kaderini kendisi mi çizer? Kader vardır. Kader Allah'ın takdiridir. Allah'ın miktar koymasıdır. Ama ebedi hayatı için herkes kendi kaderini kendisi çizer. Kendisi yazar. Ebedi hayatı için. Ne buyurdu ayet-i kerimede? İman da belidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Tercihi bütünüyle Allah kuruna verdi burada. Onun için ebedi hayati konusunda hakkında tamamen insanın kaderi kendi takdiriyledir. Sabah namazına kalkınca şafak sökmüşse, güneş tam tepeye çıkana kadar bir saat namaz kılınmaz diyorlar. Bu doğru mudur? Bu yanlıştır. Resulullah Efendimiz buyurdu, güneş doğduktan böyle göz bakışıyla bir mızrak, iki mızrak boyu yükselince Evet, namaz kılınır dedi. Niye güneş doğarken ya da batarken namaz kılınmaz? Güneşe tapanlar güneş doğarken ya da batarken güneşe secde ettikleri için. Güneş doğduğu biraz geçti. Evet, namaz kılınır. Rabbimizle aramızda bir şeyler varsa ve biz bunları ortadan kaldıramıyorsak Allah'ın cebar isminin tecellisini istemek doğru müdür? Doğru olabilir. Doğru olabilir. Eğer dayanıyorsak, dayanacaksa. Ferdiye dedik isyan etmeyeceksek, niye Rabbim bana böyle muamele etti demeyeceksek olur. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Biraz imanımız varsa ondan da olmayalım yalnız. Kadın kendi ihtiyaçlarını gidermeyip çocuklarını düşünerek birikim yaparsa o birikim kadına mı ait olur yoksa erkeğin midir? Çok zor bir soruydu bu. Elbette ki erkeğe aittir. Öyle işimize geldiği gibi kendi kendimize fetva veremiyoruz. Çocuklarını düşünsün, biriktirsin. Sonra ona ait olsun. Olmaz, olma diyelim Bazen söylemek istemediğim sözleri nefsim bana söyletiyor. İmanıma ciddi zarar verecek kelimeler geçiyor. Söylemek istemiyorum. tevbe ediyor. Sizi çağırıyorum ama devam ediyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Ve bu iki yüzlülüğe girer mi? Yüzde yüz iki yüzlülüğe girer. Nefis şeytanla işbirliği yapar. Şeytan vesoseyi nefse verir. Bazen gönlümüzden geçti deriz. Aslında gönlümüzden değil, şeytanın nefse verdiği vesvesedir o. Bu arada şeytan küfür kelimeler de söyleyebilir. Ama biz zannederiz ki işimizden geldi. Hiç bizimle alakası yok yalnız. O ne iki yüzlüktür, ne de münafıklıktır, ne de küfürdür. O elimizdeki bir şey değildir. Şeytan dışarıdan gökçümüze fısıldadı. İnsanın gökçüne fısıldar. Gökse fısıldarken orada yankı yapıyor. Gökçümüzde yankı yapıyor. Biz onu ben söyledim zannederiz. Asla öyle bir şey yoktur. Çünkü biz o kelimeden tiksindik, tiksiniyoruz. O zaman o bize ait değil bir kere. Nefsimize de ait değil. O bütünüyle şeytanın gökse fısıldamasıdır. Verdiği vesvesedir. Yankı yaptı orada sadece. Ne yapmak lazım? Buna üzülmek de doğru değildir. Bunu ciddiye almak da doğru değildir. Zaten şeytanın istediği odur. Bak diyorsun sen böyle küfür ediyorsun. Senin nefsin küfür ediyor diyor bak. Yanlış. Hile yaptı şeytan. Tiksiniyorsak bize ait değil, şeytana aittir. Ne yapmamız lazım o zaman? O zaman onu ciddiye almıyoruz. Onu unuttuk. O anda Evzu Besme'le çekiyoruz. Ben kötüydüm. Ben yanlışım. Nefsim şöyle yaptı demiyoruz. Bu başka. Arkadaşlar genellikle bunu karıştırıyor birbiriyle. Onun için bunu söyledim böyle. Ama eğer o küfür kelime onun dilinden dökülürse, onu söylerse, ne olur o zaman? Ona uydu. O da şeytana tabi oldu ve o kelimeleri kullandı. Bu durumda o kelime ona ait oldu. O küfür kelime oldu. Eğer o da onu sevmeseydi o kelimeyi onu söyleyemezdi. O da beğendi. O da kabul etti. Onu tasdik edip şeytanın söylediğini kabul etti. Tasdik etti. Söylediği kelime hem küfür olur hem ben müminim derse ondan sonra o münafıktır. Kelime dile dökülmüş çünkü. Ama dile dökülmemiş o o kelimeden tiksiniyor. Nefret ediyor. Yüz çeviriyor. Rahatsız oluyor. O ona ait değil. İkisini birbirinden ayırt etmek lazım. Evet. İnşallah ayırt edeceğiz. Ayırt etmemiz lazım. Ölçüsü bellidir. Tiksindik, bize ait değil. Tiksilmedik, bir de üstüne onu alıp söyledik. O bize ait oldu. O küfür bize ait oldu. Allah hepimizi böyle bir küfürden, böyle şeytana taviz vermekten, şeytana uymaktan korusun, muhafaza etsin.